Bir turist rehberi Vatikan'da St. Peter Katedrali'ni gezdiriyor. Hristiyanlığın en önemli mekanlarından biri, Katolik kilisesinin merkezi. Kilisenin hemen dışında türlü ülkeden çeşit çeşit insan var. Çoğu Avrupalı. Ve Avrupa'da İslam'ı sorgulamaya Hristiyanlığın kalbinden başlıyoruz. Tur bittikten sonra dışarıda merdivenlerde bir Fransız... Avrupa'da özellikle Müslüman göçmenlerle ilgili bir sorun olduğu görüşünde. Ama nasıl bir sorun? <gülüyor> Müslümanlara dair stereotipleme eğilimi çok. Fransa'da ırkçılık ve İslam aleyhinde önyargılar var ama ben böyle düşünmüyorum. Hemen yanı başında bir Danimarkalıysa biraz daha farklı görüşte. İntegrasyon politikası doğru Uh, because, uh, if you just, uh, Entegrasyon politikası work, iyi işlemese sorunlar çıkıyor elbet. İki toplumun anlaşamadığı oluyor. Toplumla bütünleşmelerini sağlamak gerek. Diğer yandan bir grup İspanyol genç kadınsa sözlerini sakınmıyorlar. mal yo creo porque deberían de irse quitando cada quien en su país no. Pues también que. Herkes kendi evinde yurdunda kalsın. Bence Avrupa'da yaşayan Müslümanlar da memleketlerine geri gitsinler. Birbirimizden çok farklıyız. Eğer bu sözler belki biraz aşırı geliyorsa geçtiğimiz yıllarda İtalya'nın önde gelen din adamlarından Bologna kardinali Bifi çok da farklı olmayan bir talepte bulunmuş. İtalya'ya bundan sonra kültürel farklardan dolayı Müslüman göçmen alınmamasını istemişti. Bu sözler İtalya'da destek bulduğu kadar bir o kadar da eleştiri topladı ama. Aynen daha sonra Başbakan Silvio Berlusconi'nin sarf ettiği ama ardından karşı karşıya kaldığı eleştiri yağmuru altında özür de dilediği şu yorum gibi. İki medeniyeti aynı kefeye koyamayız. Şu belli ki bizim medeniyetimizin başarıları yani özgür kurumlarımız, bireyin ve toplumun özgürlüğü ve özgürlüğün kendine tutkun olmamız İslam gibi kimi diğer medeniyetlerden miras kalmadı. Günümüz Avrupası bir yandan aday ülke Türkiye'nin Müslümanlığını tartışırken, Avrupa Birliği içinde çoğunluğu Avrupa vatandaşı olan Müslümanların konumu ne acaba? Birleşmiş Milletler rakamlarına göre Avrupa'da 15 milyona yakın Müslüman yaşıyor. Üstelik sayıları hızla artan bir grup. Öyle ki geride bıraktığımız 10 yıl içinde nüfusları neredeyse ikiye katlanmış. Müslümanların varlığı ve deneyimi ülkeden ülkeye değişiyor elbet. Bunlardan Hollanda, her 10 kişiden neredeyse birinin göçmen ve bu göçmenlerin de büyük çoğunluğunun Müslüman ve bu grup içinde de en kalabalık topluluğu Türklerin oluşturduğu bir birlik üyesi. Ve Hollanda'da son seçimlerden bu yana İslam'ı geri kalmış bir din diye nitelemiş, Müslüman göçmenleri ülkenin liberal değerlerine bir tehdit olarak görmüş siyasetçi Pim Forte'nin partisinin sandıklardan ikinci parti olarak çıkması yalnız bu ülkede değil Avrupa çapında sarsıntı yarattı. Seçimlerden hemen önce suikaste kurban giden Pim Forte'nin ölümüyle ilgili ilk anda kafalarda militan bir İslamcı örgüt mü diye sorular uyandıysa da katil bir hayvan hakları savunucusu çıktı. Forte'nin geride bıraktığı belki en önemli mirası Hollanda'da toplumun bir kesiminin artık kimliğini açıkça farklı bir eksende dile getiriyor olması. Ölümünden hemen önce Hollandalı siyasetçi BBC'ye verdiği mülakatta şöyle konuşuyordu. In the most problems you have bu in problemlerin çoğu Müslüman kültürüyle moderniteye so... uyuşamamalarıyla ilgili. Çünkü aramızda büyük bir fark var. Müslüman toplumlar bizim aydınlanma sürecimizden geçmedi. Günümüzde Hristiyan ve Yahudilerin büyük çoğunluğu bu süreci tamamladı. Onlar modern hayatın bir parçası ama Müslümanlar bunun dışında kalıyor. Avrupa'da birçok siyasi yorumcu Forten'e hak vermese de Hollanda'da bir siyasetçinin nihayet cesur davranarak çok kişinin aklından geçen ama söylemeye dili varmadığı gerçekleri dışa vurduğu görüşündeydi. Kültürlerin entegrasyonu çok fazla zaman oluyor. Türkiye'den, Türkiye'nin kırsal bir yöresinden ya da Fas'tan, Fas'ın bir köyünden ya da Afganistan'dan, Afrika'dan geliyorlar. Dil bilmeden, Hollandaca ki zor bir dildir, hiçbir şey anlamıyorlar. Üstelik bir de İslam kültürüyle aramızdaki büyük farkı düşünün. Hollanda'da Müslümanların varlığı uzun bir geçmişe sahip değil. Genelde savaş sonrası işçi göçüne dayanıyor. 1970'te sayıları 50 binde gezerken, şimdi ise yüz binlerle ifade ediliyorlar. Apeldoorn kentinde bir camiye bağlı Müslüman kültür merkezinde çaylar daha yeni tazelenmiş. Yalçın Türk Yılmaz ve Olgun Akkaya'ya Pinforde'nin sözlerini nasıl değerlendirdiklerini sordum. Penfutarn'ın seçimlerden önce 3 ay önce bu Hollanda platforma çıkıp da Hollanda toplumun yıllardan beri içine attığı yabancılara karşı bu reaksiyonu bir nevi sözcü olarak çıktı. Yıllardan beri aslında böyle bir problem varmış fakat Hollandalılar öyle bir millet ki kendileri yüzüne karşı ifade etmez konuşmaz. Ve sinsidirler. E, zaten kendilerin bu politikaları e, 16. yüzyıldan beri olan politikaları bellidir zaten. Bütün dünyayı belli bir şekilde sömürmüşlerdir. E, nasıl olduklarını, milletçe nasıl olduklarını e, ifade etmek için bunu söylüyorum. Fortown bunlara bir tür tercüman oldu. Ve bizlere karşı ne kadar e, önyargılı olduklarını, bizleri ne kadar tanımadıklarını ve bizleri istemedikleri Belli bir oranda meydana çıktı. Hollanda'da yeni bir kutuplaşmanın filizlendiği ya da yeni yeni kendini gösterdiğini düşünenler bir noktaya daha dikkat çekiyor. 11 Eylül'de ikiz kulelere çarpan uçaklar birçok açıdan bir dönüm noktasıydı. Bu olay ardındansa İslam'ın aşırı uçta uzantılarına dikkatini çeviren Avrupa medyası kimi Müslümanlara göre kamuoyunu sorumsuzca yersiz bir korkuya sürükledi. Örneğin İngiltere'de, Batılıların her türlü fobisini besleyecek türden bir İslamcı göçmen genç, televizyonlarda şöyle bir tablo çiziyordu. Bir Müslüman olarak üzerime bombalar sarmaktan çekinmem. Çünkü Kur'an'dan da biliyorum ki bunu yapmama izin veriliyor. Ölürsem şehit olurum. Apellon camiindekiler bu imajın haksızca fazla bir yere sahip olduğu kanısında ve öfkeliler... Zira onların daha çok duyulmasını istedikleri başka aşırılıklar da var. Geçen sene bir kundaklama sonucuyla camimiz kastın yakıldı. Altaya yakın bir süre ibadete kapalı kaldı. Yani düşündüğünüz zaman da Apollon gibi çok sakin güzel bir şehirde böyle aşırı derecede bir kumdaklama olayın olabileceğini ne ben ne de başkası hiçbir zaman düşünmedi. Yani gerçekten şok olduk. Ve bunu takiben kurulan yeni ittifaklar ve belki de belirginleşen kutuplaşmalar. Biz buradan Fasların camisine gitmemişizdir mesela. Onlar burada mevcutlar. Fakat sonuçta biz burada birbirimizi aramak zorundayız. Yani burada sen ilk etapta Hristiyan'ım ararsın, Müslüman'ım ararsın. Bu ikilemi yapman lazım. Camidekilere göre geride bıraktığımız yılda Avrupa'da Müslüman örgütleri hedef alan saldırıların en çoğu Hollanda'da meydana geldi. Hoşgörü kaybında bundan daha somut bir örnek olabilir mi diye soruyorlar. Oysa Pim Forten'e göre ise Hollanda'nın nam saldığı toplumsal hoşgörü Müslümanların tehdidi altındaydı. Açıkça eşcinsel olan siyasetçinin savında... Hollanda'da cinselliğini rahatça yaşama özgürlüğü anahtar önemdeydi. Fakat Amsterdam'ın merkezinde yer alan çok sayıda eşcinsel kafe ve barda konuştuğum insanlar, İslam'a ve Müslüman göçmenlere hiç aynı gözle bakmıyorlardı. Hayır diyor konuştuğum bu eşcinsel, tehdit olarak görmüyorum ben. Yanında erkek arkadaşı, hükümetin asıl yapması gereken diye devam ediyor. Hükümetin yapması gereken Hollanda halkını Müslümanlar konusunda daha iyi bilgilendirmek olmalı. Barda lezbiyen bir çifte var, aralarından biri İtalyan. Amsterdam'a yerleşmiş. Ona göre sorunun dinle alakası yok. Akdeniz kültürü böyle diyor. Büyüdüğüm Güney İtalya'da kolaysa eşcinsel olun. Peki Apeldoorn Camii'ne geri dönecek olursak Hollanda'nın liberal yasalarına, özgürlüklerine nasıl bakıyor? Kendilerini nereye oturtuyorlar? Hollanda, Danimarka birlikte eşcinsel evliliği kanunen kabul eden Ülkelerden bir tanesi. Artık bu düzeye gelmiş bir ülkeyi bazı uluslarda geri döndüremezsin. Artık kabullenmen lazım bazı şeyleri. ve de saygı göstermen lazım. Bizim burada yapacağımız şey bizim kendi gençliğimizin, bizim kendi toplumumuzun bu akımdan etkilenmemesi veyahut bu akımdan etkilenmemesini minimuma düşürmek, sahip çıkmak. Sonuçta onlara bir şey yapamayız. Biz onlara sadece saygı göstermek zorundayız ve kabullenmek zorundayız. Bence başka çıkış yolu görmüyorum yani. Şimdi Avrupa kültürüyle İslam kültürünü birbirine ayırmak lazım. Zira Avrupa kültürünü ele aldığımız zaman da sınır olmayan bir kültür. Düşünebiliyor musunuz? Belli gramda uyuşturuk kullan kullanabiliyorsunuz, satın alabiliyorsunuz. Ama şu var, madem bu ülkede bunlar serbest, onlara saygı duymak durumundayız. Bizim yapacağımız en büyük iş kendi toplumumuzu ...mümkün olduğu kadarıyla kendi kültürü diniyle korumak. Eğer bunu başarabilirsek o zaman çok büyük bir başarı yapmış oluruz. Fakat kime neye göre bir toplumsal başarı? Tekrar Amsterdam'dayız. Özel nedenlerle gerçek ismini vermeyen ve sadıç diye tanınmak isteyen eşcinsel bir Türk... ...göçmen toplum içinde farklı bir ses. Sadece İslam'ı konuşmak yersiz bence. Bütün dinlerin fundamentalist kesimleri insanlık için bir problem bence... O zaman Pim öldürülmeden önce öne çıkarttığı söylemi hakkında ne düşünüyorsunuz? Pim Forte'nin konuşmalarına bakacak olursak Hollanda'daki İslam toplumunu karşısına alacak çok fazla şey söylediğini tahmin etmiyorum. Aslına bakarsanız onun derdi sadece fundamentalistlerle. Ve e, aynı zamanda ülkede e, kaçak konumunda yaşayan yabancılarla ilgiliydi. Aslına bakarsanız e, ben böyle düşünüp buna da inanmak istiyorum. Çünkü ne olursa olsun bir eşcinselin e, ırkçı söylemlerde bulunabileceğini e, düşünemiyorum. Ve Sadıç'a göre ciddi bir sorun Hollanda'daki Müslüman toplumun bir nevi belli bir zaman diliminde donup kalması. Çıkçası burada da kendinizi istediğiniz gibi ifade edebilmeniz için mümkün olduğu kadar... E, Türklerden, Faslılardan, İslami kesimden gelen insanların yoğun olarak yaşadığı bölgelerden uzak durup e, Hollandalılarla daha iç içe yaşamak durumundasınız. Çünkü İslam olarak da e, geleneklerine ve göreneklerine bağlı bir hayat yaşamaya sürerken tabii dine daha fazla sarılıyorlar ve e, yavaş yavaş yani e, daha katı dinci oluyorlar ve geçmişi Türkiye'de geçmişi olan insanlarla burada bağ kurmak çok daha kolay. Sonradan gelen Türklerle diyeyim. Fakat burada doğup büyümüş veya 30 sene önce buraya gelmiş olan insanlarla bizler birbirimizi çok farklı görüyoruz. Çoğu zaman ortak bir paydada buluşabilmemizin imkanı yok. Avrupa dışından gelmiş insanlar genelde gettolaşmış halde yaşıyorlar. de Rotterdam'da o tür bir bölgede yaşıyordu. Eee çevresinin %50, %60'ı fazlı genelde dolu. Trenle Lahey'e doğru hareket ederken kent dışındaki bu gettoların bazılarını uzaktan görmek mümkün. Buna karşı ortaya atılan bazı radikal önerilerde Gettoların dağıtılması için çareler aranması öngörülüyordu. Ama Hollanda hükümetine Türk göçmenlerle ilgili danışmanlık yapan Şaban Güneş öfkeli. Doğu ile batının yabancı olana bakışında barbar ve gariban kavramlarını karşılaştıran bir doktora tezi de yazan Şaban Güneş'e göre, Müslüman da dağıtmadan önce alınacak dersler var mı diye bakmayı niye kimse düşünmüyor? Şimdi bunu söyleyen e, insanlar galiba Hollanda toplumunu pek iyi tanımıyorlar. Yani Hollanda toplumu sanki kendi arasında komşuluk ilişkileri çok iyi olan insanlar olarak herhalde görünüyor ki öyle değil. Yani aynı apartmanda yaşayan insanların birbirlerini tanımadıklarına her gün şahit oluyoruz. Şimdi durum bu haldeyken ve bu toplumun kendi arasındaki sosyal ilişkileri bu kadar güçsüzken Yabancıları başka mahallelere dağıttığında entegrasyon sorununun tamamıyla çözüleceğine inanmak saf olur. Unutmamak lazım. Maddi açıdan biz zayıf gruplarız. Ee, zayıf gruplar da nerede bir ev satın alabiliyorsa ya da kiralayabiliyorsa orada oturmak durumunda kalıyor. Ki böyle olunca bazı e, mahalleleri oluştuğu örneğin şu anda için yaşadığımız denkta da bu tür mahalleler var. Ancak bu mahalleler çok mu kötü? İnsanı ilişkiler açısından, sosyal ilişkiler açısından mı bu mahalleler çok mu kötü? Bunun cevabını kim verecek? Bu insanlar orada mutlu mu, mutsuz mu? Bunların cevapları araştırılmadan iyi bir sosyolojik analiz yapılmadan e, Hollanda toplumu arasında bu tür şeyleri söylemek bana göre slogandan öteye geçmiyor. Şaban Güneş topluma katacakları çok şey olmasına karşın dil yetersizliğinin zor bir duvar oluşturduğunu da ekliyor. Dil ve vatandaşlık derslerinin sıklaştırılması ise ona göre diyalog yönünde olumlu bir gelişme. Fakat herkes aynı kanıda değil. Kim kimi dışlıyor diye soran Avrupa'daki Müslüman göçmenlerin içinde yaşadıkları toplumla çok bencil bir ilişkiye girebildiğini ileri sürenler de var. İnsanlar 30 senedir burada yaşıyorlar ve hala bu dili yeterince konuşamıyorlar. Bilmiyorum e, belki biraz içine kapanık olduğu için belki de sadece insanlar buraya para kazanmak e, ve bu ülkenin maddi nimetlerinden faydalanmak için geldiklerinden dolayı Dil öğrenmiyorlar. Tek dertleri iş bulup çalışmak, para kazanmak. Sonuç olarak tabii e, kapalı bir toplumda yaşıyorsunuz. E, bir sokak ötenizde yaşayan insanların dilini konuşmuyorsunuz. Markete gidiyorsunuz. İnsanlar sizi anlamakta güçlük çekiyor. E, o zaman otomatikman e, onlar da sizi suçlamaya başlıyorlar. Sizi dışlamaya başlıyorlar. Kim kimi anlamak için gayret etmeli. Apeldoorn Camii'nde Hollanda'ca da bilen ikinci kuşak göçmenler şöyle yanıtlıyor. Biz Avrupa'ya niçin geldik? Avrupalılar bizi istedi de buraya geldik. Niçin geldik? Avrupa'da çalışacak iş gücü insanı azdı. Avrupa'da yaşlılık konusu çözümlenmedikten sonra yani Hollanda için eğer konuşursak Hollanda'da doğum oranı fevkalade düşük. Yani Hollandalı bize dua etmesi lazım. Fakat ee, birinci kuşaktan itibaren kendimizi tanıtamadık. Yani suçu tek Hollandalı atmak büyük bir hata olur benim gözümde. Onlarla konuşurken Hollanda'ların bizleri tanımak istediği ve onlarda bir ihtiyaç olduğunu ben zaman içerisinde gördüm yani. Sen diyorla açık olduktan sonra onlar da seninle konuşuyorlar videolar diyorlar ya bu nasıl oluyor? E, çok standart sorulardan bir tanesi işte başörtüsü, e, bilmem erkek niçin kadının önünden yürür Böyle çok basit soruları. Sonra, bilmiyorlar. İnsan. Bilmediğini yabancıdır ve düşmandır. Türkiye'de depremden sonra e, Hollanda'da e, bir kuruluş e, bize gelmek istedi. Dedi ki biz kendi aramızda para topladık. Bu parayı size teslim etmek istiyoruz. Siz de bunu Türkiye'deki e, işte e, depremde hasar gören ve ihtiyacı olan insanlara iletirsiniz dediler. O insanlarla konuştuk. Hatta camimizi gezirdik ve e, bir tane bayan dedi ki ben buraya gelirken de çok korktum dedi. Dedim niye niye korktunuz? dedi ben dedi her zaman basında dedi gazetede televizyonda da Müslümanları böyle elinde tüfek insanları öldüren bir öcü gibi tanıyordum dedi. Hatta dedi sizin oraya gelirken dedi fevkalade büyük bir tereddütte bulundum dedi. Ama sizinle tanıştıktan sonra sizin vermiş olduğunuz bilgiden sonra dedi fevkalade rahat oldum dedi. Yani bu şu demektir. insanlar eğer bizi anlamıyorsa biz kendimizi anlatmalıyız. Şaban Güneş ise en azından Türkiye'li Müslüman göçmenler açısından ellerinde Hollanda pasaportu olsa dahi şu an geldikleri ülkenin birliğe katılımının da taşıdığı öneme dikkat çekiyor. Avrupa Birliği üyesi olmak neredeyse artık kaliteli bir toplum e, olmanın diploması e, haline e, getirildi. E, yani işte Avrupa Birliği'ne üyeseniz demek ki siz e, işte artık e, e, kemalini ispat etmiş bir toplumsunuz e, gibi bir hava esiriliyor. E, o nedenle eğer Avrupa Birliği'ne girilecek olursa buradaki Türk vatandaşlarının sosyal konumlarının da yükseleceğini ben e, düşünüyorum. Müzik